Baş yaşam için teknoloji. Merhaba, Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, ODTÜ ormanlarıyla ilgili habere tepki göstererek, sabah gazetesinin haberinde sanki halktan koparılmış bir orman arazisi tekrardan halka açılacak gibi gösterilmektedir denildi. TMOP, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Orman Genel Müdürlüğü %95'i Maliye Bakanlığı'na ait ODTÜ Ormanı'nın devlet ormanı statüsüne geçirmek için harekete geçti haberine ilişkin açıklama yaptı. Harita ve Kadastro Meclisleri Odası açıklamasında çıkan haberin ODTÜ arazisine yönelik daha önce yayınlanan spekülatif haberlerden birisi olarak değerlendirdi. Açıklamada, Sabah gazetesinin haberinde sanki halktan kopartılmış bir orman arazisi tekrar halka açılacak gibi gösterilmektedir denildi. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamanın metni şöyle. Geçtiğimiz günlerde sabah gazetesinde Orman Genel Müdürlüğü %95'i Maliye Bakanlığı'na ait ODTÜ ormanını devlet Ormanı statüsüne geçirmek için harekete geçti haberi yer aldı. Öncelikle bu haberin niyetini merak ettiğimizi belirtelim. ODTÜ 1956 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi yakınındaki barakalarda da öğretim hayatına başlamıştır. Mevcut ormanın olmadığı arazinin ot diye tahsis edilmesiyle bölgenin ve arazinin kaderi değişmiştir. Kupkuru, çorak, bozkır bir arazi, işbirliği, el ve gönüllülük anlayışıyla yemyeşil bir vahaya dönüşmüş, 35 milyon ağaç dikilerek kuş ve balık türleri yaban hayvanlarıyla ekosistem oluşturularak başkent Ankara'nın merkezinde en geniş yeşil alan özelliğini almıştır. Sabah gazetesinin haberinde sanki halktan kopartılmış bir orman arazisi tekrardan halka açılacak gibi gösterilmektedir. Özellikle son 20 yılda plansız ve çarpık kentleşme ile büyük yaralar alan başkent Ankara'nın Eskişehir yolu yani batı güzergahında yeni rant alanları oluşturulurken aynı güzergahta arazi sahiplerinden kanun gereği alınması zorunda altyapı ve umumi hizmet alanları ile yeşil alanların nerelerde ayrıldığı belli olmayıp Ve Ankaralıların hizmetine açılmamışken ODTÜ ormanının halka açılıyor gibi gösteriliyor olması çok manidardır. İmar planı kapsamındaki her taşınmaz sahibinden hissesi oranında eşit düzenleme ortaklık payı yani DOP adı altında kesilen bu paylar nerelerde kullanılmıştır? Bütün bunlara cevap bulmamız gerekiyorken bunlara cevap olarak sanki ODTÜ ormanı hedef alınmaktadır. Sanki belli bir amaca hizmet ediyor gibi anlaşılan bu haberinde ODTÜ arasına yönelik daha önce de Yayınlanan spekülatif haberlerden birisi olduğunu değerlendiriyoruz. İnsan elinin yıkıcılığına karşı verilmiş en güzel cevap ve başkent Ankara için değeri çok büyük olan bu armağanın korunması bizler için görev olduğuna inanıyoruz. Tüm bunlar ışığında eğer Orman Genel Müdürlüğü'nün böyle bir çalışması varsa bir an önce sonlandırılmalı, eğer yoksa sabah gazetesine tekzip yayınlatılmalıdır diye dendi açıklamada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir'de bölge halkının itirazlarına ve önceki mahkeme kararına rağmen Mordoğan Rüzgar Enerjisi Santrali projesine ilişkin kapasite artışını kabul etti. Verilen kararla şirketin bölgedeki türbin sayısı 20'ye yükselecek ancak Kent Konseyi Başkanı Buğra yaşam alanı mücadelesine devam edeceklerini vurguladı. 15 adet rüzgar türbini ile çalışmakta olan Mordoğan Rüzgar Enerjisi Santrali'nin kapasitesinin 2.1 megawattlık 5 türbin Daha ilave edilerek 10.5 megawata arttırılması talebine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan olumlu yanıt geldi. Şirketin hazırladığı ÇED raporu da kabul edildi. Mordağ'ın res kapasite artışı projesinde, türbinlerin tarım arazilerinde, zeytinlik alanlarda, konutların 150 metre, tescilli kültür varlıklarının da 75 metre yakınında ve tarım alanlarının üzerinde konumlandırılması planlanıyor. ÇED'in kabul edilmesiyle birlikte hem bölge halkının tepkileri hem de daha önce Projeyle ilgili verilen mahkeme kararı yok sayılmış oldu. Projenin ilk ÇED sürecinde halkın katılımı toplantısına genel halk katılmazken kapasite arttırım için Haziran ayında verilen ÇED olumlu kararı da Karaburun Kent Konseyi tarafından yargıya taşınmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 36 2015 tarihinde ÇED olumlu karar vermesi üzerine açılan davada mahkeme kararı iptal etmişti. Bunun üzerine şirket raporda yaptığı küçük çaplı değişikliklerle çet sürecini bir kez daha başlattı ve itirazlara rağmen bakanlıktan bir kez daha onay aldı. Bakanlığın çet kararındaki ısrarını evrensele değerlendiren Karaburun Kent Konseyi Başkanı İpar Bulra Benzer örnekleri Karaburun'da çok kez yaşadıklarını belirtti. Buğra ikinci chat sürecine de itirazlarımızı yaptık ama yine de kabul edilmedi. Çok detaylı inceleme yapamadık ama ana hatlarıyla iki chat raporu arasında neredeyse hiçbir değişiklik olmadığını gördük. İptale konu olan gerekçelerden biri de kümülatif etki. Bilirkişi raporu da bu konuda. Biz mücadele sürecine ikinci chat raporu ile beraber yine devam edeceğiz dedi. Karaburun Yarımadası'nın %71'inin... Rüzgar santralleri şirketlerine tahsis edildiğini söyleyen Buğra, insanlara, doğaya, hayvanlara bırakılan alan yüzde 13 civarında. Bakanlık yeni bir karar veriyor, yatırımların önünü açabilmek için. Buradaki sorun özel olan doğa korunacak mı? Yoksa Karabur'un tamamı ile bir rüzgar enerjisi santrali üretim sahasına mı dönüşecek? Biz mücadelemize her türlü yasal demokratik yoldan devam edeceğiz, açıklamasında bulundu İpar Buğra. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz, esen kalın.